O gün Emirdağ'ın pazarıydı. Gündüz akşama kadar toptan şeker satmış ve hasılatı dükkana koyarak eve gelmişlerdi. Gece yarası kapı hızlı hızlı çaldı. Mehmet Çalışkan kapıyı açtı. Kapıdaki kayın kayınbiraderiydi. Kalkın kalkın çarşıya koşun çarşıda yangın çıktı. Mehmet Çalışkan pencereyi açtı baktı. Gökyüzü alevler içindeydi. Duman her tarafı sarmıştı. Alel acele üzerine giydi. Çarşıya koştu. Ceylan da arkasından koşup babasına yetişti. Köşedeki özel idare binasında yangın çıkmış ve yangın ahşap binalardan yayla yayla her tarafı sarmıştı. Yangın ceylanların dükkanının yanındaki binaya kadar gelmişti. Gündüz elde edilen kazancın tamamı dükkandaydı ve dükkan mal doluydu. Bütün sermayeleri içerideydi. Mehmet çalışkan oğluna "Ceylan koş, usta'da haber ver." dedi. "Bize dua etsin, dükkan yanmasın." Ceylan koşarak ustada geldi. Nefes nefese kalmıştı. Heyecandan ne diyeceğini toparlayamadı. Üstadım yanıyoruz mahvoldu dua edin dedi ve tekrar çarşıya koştu. Bediüzzamanın aklına dükkandaki Risale-i Nurlar geldi. Ayetül Kübra Risalesi matbaada yeni basılmış ve bir süre Ceylanların dükkanında muhafaza edilmişti. İki gün önce o risaleleri buraya getirin dediği halde unutmuş, getirmemişlerdi. Bediüzzaman Risale-i Nuru ve Ayet-ül Kübra Risalesini yaparak, Ya Rabbi kurtar diye dua etti. Yangın üç saat devam etti. Özel idare binası ve çevresindeki bütün binalar ve dükkanlar yandı. Yerle bir oldu. Yangın çıkan binanın hemen bitişiğindeki ceylanların dükkanı ise yangından hiçbir zarar görmedi. Yalnız yangını söndürmeye gelen halk dükkanın camını kırmışlardı. Bu yangın hadisesi konuşulduğu zaman üstad ceylana takılırdı. Keçeli senin kalbinde hala dünya tamahı var.